Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Almanya'nın önümüzdeki dönemde iktidar koalisyonunu oluşturacak olan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller arasında yapılacak ortak çalışma programı müzakerelerinin sonucu olarak ortak hükümet Almanya'nın kömürden çıkışını 2030'a kadar hızlandırma çabalarını arttırmayı ve aynı zaman diliminde yenilenebilir enerjinin payını %80'e çıkarmayı resmen kabul etti. Yeni hükümet ayrıca hidrojen teknolojileri için lider pazar olma ve en geç 2030 yılına kadar ısınmanın en az %50'sini karbon nötr hale getirme planlarını da açıkladı. Almanya'nın önceki hükümeti kömürden çıkış tarihi olarak 2038'i belirlemişti. Koalisyon partileri ekonomi ve iklim hedeflerine uyumlu hale getirmek için enerji, sanayi ve iklim departmanlarının yetkilerini birleştirecek yeni bir Ekonomi, Enerji, İklim Koruma ve Dönüşüm Bakanlığı kurmayı planlıyor. Kömürün ötesinde Europe Beyond Coal'un kampanyacısı Duygu Kutluay, çevre sorunlarında öncü politikalarıyla örnek alınan Almanya'nın geçmişte kömürde diretmesinin Türkiye ve diğer ülkelere kötü örnek teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Almanya'da farklı siyasi görüşlerden gelen partilerin oluşturduğu bu koalisyonun kömürden çıkışı erkene alma niyetinde hemfikir olması Kömürün artık geleceğinin kalmadığının bir kez daha altını çiziyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ve 2053 net sıfır hedefi koyan Türkiye'nin de en geç 2030 yılına kadar kömürü elektrik üretim sisteminden çıkarması gerekiyor. Bu konudaki yeni kömürden çıkış 2030 raporumuz mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ve kirleten öder ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması ile en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkışın doğal seyrinde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor, diyor. Kuttay, üstelik tüm dünyanın hızla terk ettiği kirli bir teknoloji olan kömürü, ayakta tutmak için israf edilen kamu kaynaklarıyla, başta güneş ve rüzgar olmak üzere ülkenin zengin yenilenebilir potansiyeli önceliklendirilebilir. Bu sayede daha adil, temiz ve enerjide bağımsız bir geleceğin temelleri vakit geçmeden atılabilir, diyor. Türkiye için German Institute for Economic Research'den, Enerji ve Ulaşım Direktörü Profesör Dr. Claudio Kenfert ise Almanya'da koalisyon anlaşması iklimi daha iyi korumak için gerçek modernizasyonun ayırt edici özelliklerini taşıyor ve önceki politikalara göre açık bir gelişmesi var. Elektrik talebinin %80'ini yenilenebilir enerjilerle karşılama planı 2030 yılına kadar kömürün aşamalı olarak kaldırılmasını da mümkün kılıyor demiş. Denizli'de İçinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı kuş cenneti olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü yağış azlığı nedeniyle neredeyse kurudu. Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü'nde 182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi ikisi endemik olmak üzere 95 çeşitli bitki var. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça popüler olan. Bölge çevre illerden ve kente ziyarete gelenlerin de uğrak noktalarından biri. Geçtiğimiz yıl kesin korunacak hassas alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü'nde sular yaklaşık 100 metre çekildi. 1100 rakımda bulunan 466 dekar alana sahip gölde yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle bu kuraklık var. Suların çekilmesiyle tabi ki bölgeye talep de azaldı. Göl neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi. Kuruyan gölün can yakan görüntüsü drone ile havadan görüntülendi. Evet iklim değişikliğinin kuraklığın etkilerini burada da görüyoruz. Karbonsuz ekonomiye geçişin yol haritaları çıkarılırken WWF Akdeniz girişimi Mavi Gelecek belgesiyle Akdeniz'in mavi dönüşüm potansiyelini ortaya koyuyor. Belgesel Hırvatistan, Tunus ve İtalya'dan Akdeniz'de üç gencin balıkçılık, turizm ve enerji sektörlerinde daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek için tutku, bilgi ve becerilerini kullanmanın yolunu buluşlarının hikayesini anlatıyor. Mavi Gelecek, WWF Türkiye'nin Doğal Hayatı Koruma Vakfı girişimleriyle Ülkemizde de izleyici ile buluşacak. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali programına alınan belgesel 2 Aralık Perşembe 14.30 ve 4 Aralık Cumartesi 12.45 seanslarında sürdürülebiliryaşam.net adresinde çevrimiçi içi gösterecek. Filmlerin içerikleriyle ilgili konularda çevrimiçi içi yan etkinliklere de ev sahipliği yapan festival çerçevesinde Ayrıca 2 Aralık'taki gösterimin ardından belgeselin ana kahramanları Rania, Simone ve Marina'nın katılımları ile söyleşi düzenlenecek. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını WWF Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programları Müdürü Ayşe Oruç üstlenecek. Mavi gelecek 3 Aralık Cuma günü de saat 18'de Ankara'da CER Modern Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sitaslov Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, İtalya'nın Belluno kentinde düzenlenen Sitaslov Sakin Şehir Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı. İtalya, Polonya ve Fransa, Lüksemburg, Belçika, Almanya, Hollanda, Çin ve Kore'den Sitaslov temsilcileri bir araya geldi ve açılışı Belluno Belediye Başkanı Jacopo Masaro yaptı. Toplantıda sakin yaşam felsefesini büyük şehirlere uygulamak için İzmir'de başlatılan Sitaslov Metropol projesi de konuşuldu. İzmir'de yapılan çalışmaların iki ayağı olduğundan bahseden Başkan Tunç Soyar, büyük kentlerde sakin şehir felsefesinin benimsenmesi ve yaşam kalitesinin artması için benimsenmesi gereken ilkeler üzerinde çalışırken bir taraftan da mahalle, ölçeğinde halkın katılımıyla uygulamalar yaptıklarını vurguladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik